Profesör Doktor Sinan Özbek kendisi Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı. Aynı zamanda da felsefere göstergisi Genelliğin yönetmeni. Son zamanlarda Marks'ın din felsefesi üzerine çalışıyormuş hocamız. Buna istinaden biz de bizde Karl Marx ve din felsefesi turşusunu verecek şimdi. Hoşuma başlamadan önce evet, bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara çok içten teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki çok anlamlı bir iş yapıyorlar ve tabi sizler de buraya geldiğiniz için sizlere bir teşekkür ediyorum. Ee, evet, dikkatimi temel olarak Marx'ın din felsefesini yoğunlaştıracağım. Bütün olarak Marx'tan bahsetmeyeceğim. Ama konunun gerektirdiği oranda Marx'ın diğer görüşlerine gidip gelmeye çalışacağım. Birkaç tarih, 1818 doğumdu. 1841'de de doktorasını veriyor. Yani 23 yaşında doktor oluyor. Bu Almanya'daki Jena Üniversitesi'nde doktor oluyor. Ee, sayın başkan, Oldukça erken bir yaş doktor olmak için. Ve yine 24 yaşında da Rhein-Gişe şef editörü. Çok çok erken bir yaşım. Ee, niye bunu söylüyorum? Marx, temel olarak görüşlerini geliştirirken iki tane dağ gibi filozofla kapışacak. Ve kapışmasa hemen bu tarihlerde başlayacak. Birisi Feuerbach'tır, diğeri Hegel'dir. Geçen hafta Görkan Hanım'dan duydum. Bir değerli arkadaşımız Hegel anlatmış burada. Marx'ın temel olarak muhatap olduğu filozoflardan birisi Hegel. Din felsefesi açısından baktığımızda da Feuerbach. Hegel'den aldığı görüşler var. Feuerbach'la mücadele ederken, fikir mücadelesine girerken aldığı görüşler var. Eh, kendisini başlangıçta Feuerbachçı olarak tanımlar. Genç yaşlarında, şu bahsettiğim yıllarda. Ama Feuerbachçı olarak tanımlamasına rağmen, Hemen ilk Feuerbach tartışmasında da kopmaya da başlar. Uzaklaşmaya da başlar. Feuerbach'tan kopuşunun merkezi, Feuerbach'a yaptığı eleştirinin merkezi, Feuerbach'ın insan anlayışıdır. İnsan anlayışını idealizce bulur. Ve Feuerbach'ın idealizine, onun insan anlayışını tartışmaya başladığımız noktada ortaya çıkıyor der. Ama yine Engels'le beraber aynı tarihlerde, 1844 gibi, 43-44-46, biz kendimizi Feuerbachçı olarak tanımlıyoruz ifadesini kullanmaktan çekinmez. İlerleyen dönemlerde Feuerbach bu ilişkisi tersine dönmeye başlayacaktır. Feuerbach cephesinden büyük bir saygı, Marx cephesinden de çok sert bir eleştiri Feuerbach'a yönelecektir yazışmalarından hatırlatıyorum. Marx ısrarla yaşlanmakta olan Feuerbach'a o sığındığın kasabadan çık ve beraber felsefe yapalım ısrarında bulunur. O Feuerbach belki ilerlemiş yaşından dolayı çıkmaz. Ama <gülüyor> Feuerbach şunu teslim eder. Bu bizim felsefecilerimize örnek olsun. Marx'ı işaret edecek, ederek gelecekte bu adamdan bahsedeceğiz, bu genç adamdan bahsedeceğiz. Bu adama dikkat edin, uyarısında bulunur. Hemen 24-25 yaşında Rain Şesay Tung'un şef redaktörü olduktan sonra, bir yıl sonra işlem kovuyorlar, Fransa'ya kaçmak zorunda kalıyor. Daha sonra Almanya'da devrimci hareket yükselince devrime katıl katılmak için geliyor. Kısa bir süre sonra bu sefer İngiltere'ye sürülmek zorunda kalıyor. Aslında acılı bir yaşamdır. Aksın Hayatı Orada en büyük acılarını yaşıyor Ve en büyük eserini de yazıyor Kapitali yazıyor İngiltere'de e, Çocuklarını kaybediyor Açlık ve sefaletten Birden fazla çocuğu İngiltere'de ölüyor Engels için şey söyleyeyim Engels'le ilişkisi Tam bir yoldaşlık ilişkisidir Tam bir dayanışma ilişkisidir Hakkında çok spekülasyonlar yapılır Kötü niyet sponsorlar, Marx'ın çalışmalarında, Engels'in parasını yediği gibi. Tabii bunlar hiç ağızlanmayacak hoş değiller değil. E, Marx'ın daha güçlü tarafını, tarafı olduğu teori, açısından zaten teoriye ismini veren adam. Doğrudur, Marx olağanüstü bir zeka. Ama sadece bir şey hatırlatayım, Engels 12 tane dili aktif olarak kullanacak bir entelektüel birikime sahiptir. Bunlar niçin söylüyorum? Yıpranmış isimlerdir. Yıpratılmış isimlerdir. E, siyasi gerekçelerle. Ama bir şöyle düşünün. 12 tane dili aktif olarak kullanmak ne demektir? Bunlardan bir tanesi de Arapçadır. Öğrenme gerekçesi de İslam'ı okuyabilmek, İslam hakkında fikir üretebilmek içindir. <gülüyor> Nitekim yazardı. Din felsefe açısından daha çok çalışan Engels'tir. Ama ağır lafları söyleyen, çözümleyici ifadeleri kullanansa Marks'tır. Temel doğrultuyu yutaran Marks'tır. Şimdi nasıl tartışılabilir Marksizm, Marksizm, Marksizm görüşleri? Marksizm felsefenin temellerinden bahsedebiliriz. Marksizm felsefenin temel kavramlarından bahsedebiliriz. Üretim ilişkilerini nasıl kavradıklarını anlatabiliriz. politika konudan bahsedebiliriz. Ve bunları alt başlıklara ayırabiliriz. Ama bunu yapmayacağım. Bunu yaparsak son derece uzun sürecek bir işe kalkışırız. Ayrıca benim uzmanlığımı da zorlamaya başlar. Çünkü her bir saydığım başlığın alt başlıkları oluşacaktır. <gülüyor> Marxist felsefenin temelleri demin de söylediğim gibi Hegel'de Feuerbach'tadır. Felsefi temelleri Hegel'de Feuerbach'tadır. Daha çok Feuerbach'ın din felsefesi üzerinden giden bir tartışma sürdürür. Hegel'den de diyalektik kavramı üzerinden bir fikir üretmeye başlar. Ama her ikisini de o önemli oranda etkiye sahip Foyerbach ve Hegel'i de aşarak, arkada bırakarak iş görmeyi başarır. Şimdi felsefesine ilişkin birkaç kavram vereyim. Çünkü hepinizin zihninde olduğunu düşünüyorum. Her biri hakkında saatlerce konuşabiliriz. Mesela yabancılaşma. Mesela meta keşifli, mesela sınıf çelişkisi, mesela sınıf mücadelesi, tarihsel materyalizm, dialektik, tarihin dialektiği ve incelesi. Bunlar her biri hakkında bir doktora tezi yazılabilir. De böyle onlarca kitap var. Dolayısıyla böylesine şumurlu kapsayıcı bir işe kalkışmak benim boyumun ölçüsünü aşan bir şeydir. Değerli arkadaşımız söyledi. Uzun bir süredir Marx'ın din kavramı üzerine çalışıyorum. Başlangıçta şunu yaptım. Ama isterseniz din kavramına geçmeden önce yine bu bağlamda bir şey ifade edeyim. Burada çok sorumlu kavramlardan birisi de tarihsel materyalizin başlığı altındadır. Şimdi gelmeden önce yazlıklarına Göz atarken dikkatimi tekrar çekti. Belki de o çok bilinen <gülüyor> altyapı, üst yapı ilişkisine ilişkin tartışmaya yeniden girmek gerekir. Son eğilimli arkadaşlarımız Marksizme şu ya da bu şekilde dokunmuş, temas etmiş arkadaşlarımız bilecektir. Klasik bir ifade vardır. Marksist literatürde altyapı yani toplumun maddi ilişkilerinin bulunduğu üretim ilişkisinin bulunduğu alanın üst yapıyı belirlediğine ilişkin bir ifade vardır. Yaygındır, klişedir. Çok da sorumlu bir klişedir. Ee, bunun üzerinde de durmak lazım. Hemen şunu söyleyeyim. Soru gelirse açarım. Bu tam bir devatürdür Marksizm açısından. Marx'ta altyapının üst yapıyı belirlemesi anlamındaki ifade bu kulaktan kulağa yayıldığı gibi değildir. Genellikle ifadesiyle genellik italik yazılır Marx'ta Almancasını kastederek söylüyorum İtalik yazılır ve daha sonradan bu eleştiri hemen başladı. için ilk da Karl Barth'tır bir teorik profesördür sert eleştirilerde bulunur hemen Marx'ın ölümünden sonra bu eleştiri çok yüksek bir doza ulaşır Batı'da özellikle Almanya'da ve Engels bu eleştiriye karşı fikirlerini geliştirmeye başlar, ifade etmeye başlar, geliştirmekten öte ifade etmeye başlar ve bu tartışma daha çok temel bilinen maruz kaynaklarda değil, mektuplardadır, yazışmalardaki ifadelerdir. Dolayısıyla <gülüyor> isterseniz onu da tartışırız. Altyapı, üst yapı belirleyiciliği tartışması genel olarak yanlış bir tartışmadır. Şimdi buradan ikinci bir yanlışa geçeyim. Marx üzerine çalışmaya başlamamı motive eden şey, çok değerli bir hocamızın, felsefedeki genel yanılgılar üzerine bize bir konuşma yapar mısın? Teklifi üzerinedir. Ben ona, tamam hocam, size bir konuşma yapayım. Marx'ın din halkın afyonudur ifadesine nasıl anladığımıza ilişkin bir konuşma yapayım diye başladık. E, bu biraz ilgi çekti, sonra İlahiyat Fakültelerinde anlattım. Anadolu'daki kimi üniversitelerde anlattım. Sonra ben baktım ki bu yetmiyor, daha genişletmek gerekir e, şeyine Marx'ın din anlayışını. Şimdi size özetle şundan bahsedeyim. Din halkın afyonudur ifadesi, Marx'ın ifadesi. Hegen Hukuk Felsefesi'nin eleştiri adlı kitabında kullanır bu ifadeden anlaşılan genellikle şudur alıntılara olmayacağım sizi ama ihtiyaç açıyorsanız yerlerini söylerim bu ifadeden genel olarak anlaşılan şudur din halka derilerek onun uyuşması sömürüye boyun eğmesi susmasını sağlayan bir etki görüyor gibi anlaşılır değil mi? Ama bu ifadelerin böyle anlaşılması Marksist değildir. Marksın din halkın afyonudur. Master öğrencilerimden aramızda arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Dikkat edildiği, onların dikkatini çekti üzere halkın afyonudur diyor, insanın afyonudur, diyor. deniyor. Feuerbach insandan konuşur. Halk derken geniş kitleleri kastediyor. sokaktaki insanı kastediyor. Ama burada Marx'ın kastettiği, Halka dini verirsiniz evet. ve onları uyuşturursunuz. Kabalında bir şey değil. Bu ifadenin, ifadenin bu hali Fransız materyalizmine aittir. Kullanılmıştır. İlk kullanan Marx değildir. Marki Dosset Sat da kullanır benzer bir ifadeyi. Hafızan, isim Hafızan çok kötüdür. Beni tanıyanlar bilir. Zannediyorum bir Rusçı yazardı. Tostoy olabilir. O da kullanır ifadeyi. İsterseniz biraz bu din halkın afyonudur, kavramı üzerinde duralım e, çünkü tabi ben sayfalar arasında yerim bulsam çünkü yanlış anlaşılmış bir ifadedir ve genere yayılmıştır. Burada suçlayıcı bir tutum içinde olduğunu lütfen düşünmeyiniz. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değildir. Dünyanın hemen her yerinde böyle algılanır. Böyle sıradan bir Marx anlatısına baktığınızda din halkın altü serbe böyle kalbiliyor. Benim çok tebelleştiğim bir filozoftur. Çünkü kuşak Marksist bir filozoftur. Fransız. O da böyle kalbiliyor. Dolayısıyla e, ayıp sadece bize ait değil. Yabancıların dinleyicilerimizden karşılıklanan bir değil. Dünyadaki bir takım Marxistler böyle algıladılar. Belki de hızlı okuduklarından. Hep böyledir. Bir slogan var, ifadeler akılda çarpıcılıkla kalır. Marxist'e o tür bir tarzı vardı Olağanüstü zevki gibi kullanıcı eserlerinde. Türkçe çevrelerine bakmayın. İfadelerin anlata anlata geldiği yerine bu da Feuerbach etkisidir. Gindeki Feuerbach etkisidir. Çünkü Feuerbach'ın kitapları bana sorarsanız tepeden patağa şiirdir. Hristiyanlığın özünü kastediyorum. İki cilttir. Türkçe'ye birinci cildi çevredi. Olağanüstü kötü bir çevre. Ama Almanca sayına gerçekten şiirdir. Felsefede belki niçe cili bu kadar ustaca kullanan sınırlı insanlardır. Süslü olmak anlamında. Ben de sevmem bu süslü dil kullanmayı bir hoca olarak. Ama Feuerbach'ın Hristiyanlığın özü adlı eserinden hakikaten büyük şiirin verdiği hazzı duyarak okurum. Marx'taki ifadelerini analize gerek anlatır ama geldiği yerde son derece şiirsel bir ifadeyle de noktalar var. Çarpıcı kılmak için belki de. Nitekim buradaki din halkın afyonudur ifadesi de böyle bir ifadedir. Şimdi eğer din halkın duru demin söylediğim kabalıkta anlarsak aslında şunu düşünüyoruz demektir. Dinin toplumu var olan koşullara uyumlu tutan özelliğine ya da dinin sömürüğü perdeleyen işlevine işaret ediyoruz demektir. Marksizm'de değerli arkadaşlarım şüphesiz son derece yoğun bir şekilde dinin bu işlevine ilişkin yazı vardır. Marks dinin girişlevi olarak sömürüğü kolaylaştırması, perdelemesini anlatır, uzun uzun anlatır. Ama bunu din halkın afyonudur ifadesiyle birlikte anlatmaz. Onları bir başka tartışma olarak kenarda düşünebiliriz. Evet, dinin böyle bir özelliği vardır. Dinin böyle bir özelliği olduğunu söylemek de müthiş filozofça bir başarı değildir. Tarih boyunca hemen her filozof bunu görmüş ve söylemiştir. Önemli olan şudur, dinin ortaya çıkışına ilişkin bir şey söyleyebilmek, özgün bir şey söyleyebilmek kapitalist toplumda dinin nasıl bir işlevi olduğunu analiz edebilmek mesele buradadır. Filozofça başarıyı göreceğimiz yer burasıdır. Yoksa dinin ee, bir sakinleştirici etki, sömürü ilişkilerinin sürmesini, iktidar ilişkilerinin perdelenmesini sağlayan bir etki içinde de etki yaratabildiğini söylemek büyük bir filozofluk değildir. Son derece sıralan bir tezgidir. Dolayısıyla Marx'ın din hakkında söylediklerini bu sıradanlıkta anlamanın kendisini bir üzül olarak görürüm Marx açısından. Olman, Hermesius, Voltaire, bütün hepsinin yazdıklarında Fransız materyalistleri, dinin bu işlemini görürsünüz. Bırakınız onu antik çağda gibi görürsünüz bu anlatım tarzının. Biraz önce Luis Althusser'den bahsettim. Türkiye'de etkisi fazla olan bir filozoftur Althusser. Bilmiyorum alıntılama gerek var mı? Bakın ne diyor. Gerçekten de bütün sınıflı toplumlarda insanların bir kısmı sınıf mücadelesi içinde devrincilerden yana sürüklense bile din ideolojik rolü Bağ gibi görüyor. Yani Afyon etkisini. E görüyor ama Marx bunu anlatmıyor. Orada bunu anlatmıyor. Ama biraz hareketli ifadeler olsun, bu ifadelerin dışında. Yine Fransa'da ders veren Michel Lévy, değerli dostumuz, e, Michel Lévy'nin Türkçe'ye de çevrilen kitabında e, Latin Amerika'daki Hristiyan Marksizlerden bahsediyor. Biliyorsunuz orada rahipler, kendilerini sosyalist ilan ettiler, Maksis ilan ettiler ve özellikle Nicaragua'da devrime katıldılar, ellerinde silahla savaştılar, devrinden sonra da Nikaragua sandalist yönetiminde yer aldılar. Onlardan etkili bir isim, e, Levin'in tıkarına dayanarak tartlarıyorum, Levin, polisler tarafından alınıyor Fray bir rahip, e, sorgulanıyor, polisin ifadesi şu, bir rahip nasıl olur da komünistler yapabilir? Siz Marx'ın dine afyon dediğini bilmiyor musunuz? Tam da buradan dikkat ediniz. İşkenceci polisin ağzında da aynı ifade var. Ruhi Salpüser'in Yani Marx'ler de böyle kavramış. Polis de öyle kavramış. onun cevabı şu. Soru şu. Sorguda soruyor. Marx'ın dini afyon olarak gördüğünü unuttun mu? Lato cevaplıyor. Kendisi yer yüzünü mülk edinirken sadece gökyüzünün egemeni bir tanrı laz eden dini halka karşı afyon olarak kullanan burjuvazi idi. Söylediği doğrudur. Burjuvazi kullanmıştır afyon olarak ama tekrar ediyorum. Marx'ın burada söylediği böyle işte değil. Temel olarak Marx için Feuerbach'la kontra çıkışını yaptığı şey, insanı din inşa etmek mi demeliyiz ona, yapar diye çevirdiğinde de çok hoş bir şey olmuyor. Hasıl eder desek olabilir. İnsanı, insan dini hasıl eder, din insanı değil. Bu tam bir Feuerbachçı görüşün tersine çevrilmesidir. Biz dini yaratıyoruz. Din bizi yaratmıyor diyor. Bu Temel olarak Feuerbach'tan kopuşun başladığı eğer insan anlayışıdır dedim. Felsefeci arkadaşlar hatırlayacaktır. Felsefede insan hep bir kavramda tanımlanır. Bu kavramda da diğerini canlılardan ayrılmak istenir. Örneğin, animal, rasyonal ya da zoon politikon. Öyle bir kavram verirsiniz ki insanla bu kavramla diğer bütün canlılardan ayırdığınızı iddia edersiniz. da böyle bir kavram hiç görmez. Orada da yakıştırmalar vardır. Marx için insan arkadaşlar aynaya baktığınızda gördüğünüzdür. Bütün her şeyle, etiyle, kemiğiyle, acısıyla, kıskançlıklarıyla, aşklarıyla, başarısızlıklarıyla, başarılarıyla, hırslarıyla... Tek kelimeyle insandıdır. Hiçbir metafizik kavrama ya da belirleyici bir kavramda insan hakkında fikir yürütmez. Yürütseydi Marx olmazdı. Bu din felsefesi Afyonu esprisini yakalamak için devam ediyorum. Din Marx'a göre dünyanın genel teorisi, onun ansikropetik özeti, onun popüler içindeki mantığı, onun coşkusu, onun ahlaksal onaylanması, onun törensel bütünleyicisi, onun genel avuntusu ve haklılık nedenidir. Din, insani varlığın hayali gerçekleşmesidir. Çünkü insani varlık esaslı bir hakikate sahip değildir. Öyleyse dine karşı mücadele, dolaylı olarak manevi aroması, din olan dünyaya karşı mücadeledir. Burada bir mücadele tartışması da başlayacak. Onu da ayrı bir başlık olarak düşünmek gerekir. Marx diniyle nasıl muhatap olmaktadır? Nasıl ortaya çıktığını tespit etmektedir? Nasıl etkili olduğunu ve nasıl bir muhatap alış içindedir? Bunları takip eden ifadelerin peşine din halkına fiyonudur ifadesini kullanıyor, Alıntılıyorum. Din, ruhsuz koşulların ruhu olduğu gibi kalpsiz bu dünyanın bir dünyanın da ruhudur. Müşküldeki yaratığın iç çekişidir. Din, halkın afyonu Açıkça burada söylediğim Marx'ın, dinin teselli eden, acımasız sert koşullar karşısında dayanma gücümüzü pekiştiren özetliğidir. İşte, demin ifade ettiğim gibi ya da zannedildiği gibi insanın türü ilişkilerini görmesini engelleyen işlemi değildir bu kavramla anlatan. Bunu anlatır Marx. Başka yerlerde çok da etkili bir şekilde anlatır ama bu kavramda değil. Burada vurgu yapılan şey dinin teselli yapan eden etkisidir ve Marks için bu anlamda din bir baş kaldırıdır aynı zamanda. Neye karşı baş kaldırılır? Acımasız ilişkilere karşı baş kaldırır. Marks için ikinci bir tartışmalı kavramda yanlış bileci kavramıdır. Almancasıyla de olsa. Bu kavramı da tartışmalı bulurum. Yani ideoloji ve din gibi yapıların, tasavvurların kendilerinin yanlış olabileceği eksenindeki görüşü de e, tartışmalı bir kavram olarak düşünüyorum. Yine felstikacı dostlar bilecektir. Kategorik imparatı felstikacası kullanılan, kanta de kanta atıf yapılarak kullanılan bir kavramdır. içinde bir kategorik imparatıf vardır. Onu söylüyorum. İnsanın içinde bir aşağılanmış, bir köleleşmiş, bir terk edilmiş, bir ihmal edilmiş varlık olduğu bütün ilişkileri delir. Bu Maksiz'in için kategorik imparatıftır. Dikkat ederseniz burada dikkat dini devirin ifadesi gibi bir ifade değildir. Çünkü Foyer Vahdi'ne karşı sert bir mücadele başlatacaktır. Olağanüstü sert bir mücadele başlatacaktır. Ve de başaracaktır onu. Felsefe anlamda başaracaktır. Marks'ta ise bahsedilen şey hiç de ona benzeyen bir e, düşünce değildir. Şimdi değerli arkadaşlarım Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Bir, yabancılaşma din halkın afyonudur. Yanlış bilinç kavramlarıyla Marksist din analizi yapılamaz. Yazılar yazılabilir. Nitekim ben de yazdım yayınladığımda. Ama özünü oluşturan yer burası değildir. Peki, nasıl bakmak gerekir? Eğer kabalaştırmış olduğun düşünülmesi felsefi ta, felsefe tarihi boyunca Marx'a kadar iki tane temel din felsefesi yönelme tespit etmek mümkündür. Bir tanesi ilahiyatla birleşecek olan <gülüyor> dini Hegel'in de söylediği gibi bahye dayandıran bir anlayış çizgisi içinde düşünmektir. Hegel gibi çok büyük filozoflar bunun felsefesini yaparlar ama dinle birleşir bu görüş. Nitekim Hegel de hemen Hristiyanlık devreye girecek, Kant da Hristiyanlık devreye girecek. Antik çağdan günümüze kadar süren bir çizgidir. Son tahlilde teolojiyle birleşir, iladiyatla birleşir. Tabii ki Hegel'i çok ciddiye alıyorum, tabii ki Kant'ı çok ciddiye alıyorum. Ama teolojiyle birleştiği noktada da tartışmamın dışında tutuyorum din felsefesi açısından. Tabii ki öğreniyorum onlardan da ama tartışmanın dışında tutuyorum. İlahiyatla birleştiği için. İkinci çizgi yine ta antik çağdan Xenofon'a kadar giden, Milattan önce 400-500. Feuerbach'ta doruğuna yükselen, dini insanın yarattığına ilişkin görüştür. Vahiyle ile kesen, insanın dini ortaya koyduğunu, ürettiğini söyleyen görüştür. Çok sağlam bir çizgidir detaylı bir tartışmayla sürmüştür. Feuerbach'ta Marx'ın söylediği gibi eski felsefenin tam bir fatihidir bu anlamda. Çünkü o demin bahsettiği iki ciltlik Hristiyanlığın özünü yazdıktan sonra klasik anlamda batı felsefesine, felsefesinin din felsefesi açısından Feuerbach'a söyleyecek sözü kalmamıştır. Feuerbach ne yapar? Foyarba, bahîl olan bağını, metafizik bağını kesip, insanın dini ürettiğini söylemekle, eski felsefeyi fethetmekle birlikte başka bir şey yapar. İşte benim de sorumlu olduğum nokta burası. Dini insanın ürettiğini söylemek ve giderek Marx, özür dilerim Foyarba'nın söylediği gibi, insanı bir din yaratan varlık olarak tanımlamak ilahiyattan daha fazla dini muhkem hale getirmektir. Sağlam hale getirmektir. Kaba materyalizmin varlığı çizgi, dini insanın içine yerleştirerek, insanın össel bir niteliği yaparak aslında dinin ortadan kalkacağı iddiasının hayranmasına yol açmasıdır. Marx'ın farklaştığı noktalardan bir tanesi budur. Marx, Feuerbach'la kopuş noktalarından itibaren üçüncü bir din felsefesi yola açar. Benim kavrayışıma göre yola açar. Marx Feuerbach'ın da tabii ki insan yaratıyor dini. Marx böyle düşünüyor. Ama bu yaratın özel bir niteliği olmasından dolayı değil Marx için. Yani insan olmamızdan kaynaklandığı için biz her halükarda din yaratıp ve ebediyete kadar hep dinli olacak varlıklar değiliz. Ne demek bu? Marx için din, tarihsel, toplumsal bir olgudur. Ve tarihsel, toplumsal olduğu için de geçicidir. Şimdi burada başka bir soru var, kalanı kazanır. Peki, tarihsel ortaya çıkışını nasıl açıklayacağız? Diğer canlıların dini neden yok ya da var mı? Din hangi koşullarda ortadan kalkar ya da kalkar mı? Soru buna dönüşecek. Bunun için değerli arkadaşlar yapmamız gereken şu ki antropoloji okumalarıyla Marx okumalarını birleştirmektir. Yani antropolojik olarak tarihsel süreçte dinin nasıl ortaya çıktığını okuyup antropologlardan uzmanlardan görmemiz gerekir. Ve yani bu tartışmayla iççe sokmamız gerekir. Bunu başarabilir miyiz? Başarırız. Çünkü artık antropoloji olağanüstü, güçlü bir alan haline geldi ve çok sayıda eser var. Geçmiş tarihlerde, Marx'ın yazdığı tarihlerde antropolojik eser sayısı çok sınırlıydı. Başarılı Türkçe çevreleri var bu eserlerin. Morgan'ın eseri, Fraser'ın, Fraser daha Fraser sonra yazıyor. Bizim çok şey öğrendiğimiz bir eser. Şimdi şuna dönüşmüştür, nasıl oluyor da din ortaya çıkıyor? Tekrar ediyorum, Marx için dinin ortaya çıkışı, tarihsel bir olgu olarak söz konusudur. Tarihsel süreçlere baktığımızda zaten dönüşümler uğruyor. Yine Engels'in çarpıcı tartışmalarından biri, Göçmen Edebiyatı diye bir eserinde de evveli Hristiyanlık üzerine yazdığı metinlerde çıkar, Hristiyanlık tarihini okuyup yorumlayarak yaptığı çalışmalardır. Şöyle düşünüle gelmiştir. Eski toplumlar yıkılınca, dinlerinin yıkılmasıyla eski toplumlar yıkıldı. Tarihteki Akatları, Sümerleri düşününüz, Hititleri düşününüz. Bu kadim coğrafyada hüküm sürmüş çok yüksek hıdarlıklar bunlar. Bunların yıkılmasının gerekçesi dinleri kaybetmek olarak anlatılmıştır. Marx bunu tersine çevirir, Engels tersine çevirir. Yıkıldıkları için dinleri de kayboldu ifadesini kullanır. Bunlar, bu yapılar kendi üzerine oturdukları sosyal, toplumsal, ekonomik ilişkiler ortadan kalktıktan sonra kalkar. Yerine yenisi gelir. Dolayısıyla antik çağ tanrılarını, Olimpus tanrılarını Kadıköy'de, Kalkedon'da göremezsiniz. Zeus'u burada bulamazsınız. Ama antik toplumun, Efesos'un, ara okutlarında, tiyatrosunda o antik tanrıların bağ olabileceğini görürsünüz o ekonomik ilişkilere. Ya da Yahudiliği, ya da Hristiyanlığı. Hristiyanlık aldığı yeni biçimlerle şüphesiz ki kapitalist toplumun dini olmuştur. İslam'ı da, tartış İslam da tartışabiliriz bu bağlamda. Peki, eski toplumların yıkılmasıyla birlikte inanç sistemleri de çöküp kayboluyorsa, kapitalist toplum içindeki Hristiyanlığın, daha çok tabi onlar Hristiyanlık üzerinden konuşuyor, Hristiyanlığı nasıl anlayacağız? Kapitalist toplumda dini nerede yerleştireceğiz? Burada ben genellikle Marxist taratürde çok sınırlıdır. Yani çok hızla geçilir üzerinden. Aylardır beni uğraştıran bir başlıktır. Marksist arkadaşlar bilecekler ya da Marx okumuş arkadaşlar. Metaların fetiş karakteri kavramından üzerinden anlatılan Kapital'in birinci ciltinde çok muazzam bir bölüm vardır. Meta analizi yapar burada Marx ben de matematikin dilinden çok anlamadığım ve hoşlanmadığım için çok zorlanarak okuduğum bölümlerdir. Şunu geçiş <gülüyor> kavramının kökenine baktığımızda ironik bir durumla karşılaşıyoruz. Latince facere kavramından geliyor. Porteksisler o yanlış hatırlamıyorsam bakmam lazım gibi bir ifade şeklinde kullanıyorlar. Ve kavranın, kavramın kullanıldığı yer, Afrika'yı işgal etmeye başladığında Portekizler oradaki siyah insanın kendi imal ettiği, ahşaptan imal ettiği, ağaçtan imal ettiği heykelciklere tanrı olarak tapınmasını anlatıyor. Bunlar Almanca'da şey tanrı diyorlar din göter. Yani düşününüz, bu da da böyle bir şey. Bir şeyi yontuyorsunuz ve karşısına geçip ona tapınıyorsunuz, diz çöküyorsunuz. İşte fetiş kavramını bu şey tanrılar için portekistleri ilk defa kullanıyor ve ironi için kullanıyorlar bir anlamda. Yani beyaz adamın siyah adamı aşağılaması da. Şimdi sorun şurada. Tasavvurlarımız muhakkak ki Marx'a göre maddi bir zeminden kaynaklanıyor. Tasavvurlarımızın arkasında onları yaratan bir maddi zemin var. Onun üzerinden tasavvuru geliştiriyoruz. Gökten zembilli onlar kafamıza girmiyor. Tasavvurlarımızın yaratıcısı biziz. Tasavvurlarımızda hakikatte var olmayan şeyleri de düşünebiliyoruz. Mesela Pegasus, uçanat, mesela bir takım cinler, periler ve tanrılar. Bunlar hep tasavvurumuzun ürünü. Şimdi beyaz adam tahtayı yöntüp önünde eğilen siyaha eylemine fetiş dedi. Seninki şey tanrı dedi. Ama aynı şeyi kendi de yapıyor. Tasavvurda ürettiği bir şeyin önünde secdeye gidiyor. Çünkü onun maddi bir hakikati yok. Arada sadece bir düşünsel Mesafe var, o kadar. Max açısından baktığımızda. Bilmiyorum, aktarabildim mi Max'ın görüşünü. Çarpıcı olan şu, metaların fetiş karakterinde. Metayı anlatırken Mart, birdenbire meta dediğiniz işte şu. Benim parmağımda yüzük cep telefonu, bunlar kağıt, bunlar meta, üzerindeki ceket. Bunu anlatırken birdenbire kavrayabilmek için dini örnek olarak vermeye başlar ve özleşleştirir. Dinde nasıl tasavvurlarımızın ürünü olan şeyler bizim üzerimizde biriktidar olmaya başlıyorsa tıpkı bunun gibi elimizin ürünü olan metalar üzerimizde biriktidar olur. Muazzam bir analiz. Meta analizinin geldiği yer olağanüstü bir analiz. Ne yaptım artık? Düşünme tarzımızın kapitalist toplumda Ekonomik ilişkiler içindeki tam da çarpıcı ifade bulmaya çalışıyorum ama yardımcı olun bana can damarına işaret etti. Burdan kaynaklanıyor dedi. Yani tasavvurlarımızın üzerinde üzerimizde kurduğu hakimiyetle metaların üzerinde kur, üzerimizde kurduğu hakimiyet aynı kaynaktan geliyor. Marx bunu yaparak aslında şunu tersine çevirdi. Beyaz adamın sömürgeci İranistini tam tersine çeviren bir tutum aldı. Yüzümüze ayna tuttu. Sizinki de fetiş dedi. Evet, fetiş olan tasavvurlarımızın bizim hükmü altına girdiğimiz bu şekilde gelmesi. Şimdi buradan çıkardığım sonuç şudur: <gülüyor> Marksist din analizinin Temelinde yabancılaşma din halkın afyonudur. Yanlış bilinç gibi kavramlar bulunmaz. Bunlar marksist literatürde kullanılan kavramlardır. Ama analizin temelinde bakacağımız yer metafetişizm, ekonomik yabancılaşma tartışmasıdır. Buradan hareketle bir marksist din analizi yapılabilir. Bunun pratik sonucu vardır. Demin üç tane felsefe tarihi boyunca <gülüyor> din felsefesi yönelimi yaptım. Umarım kabalığı düşmemişimdir. ile birleşen vahye dayandıran din anlayışı pratik sonucu dindar insandır. Dini yaratan insan olduğunu vurgulu bir şekilde söyleyen foyerbahçı görüş teorik sonucu ateizmdir. Felsefi ateizmdir, sağlam bir ateizmdir, çok sıkı temelden birilmiş bir ateizmdir. Üçüncüsü, üçüncüsü başarabilecek misiniz? Hayır, bir Üçüncüsü, Marx'a akten anlattığım dini. Tarihse geçici bir olgu haline getiren düşüncedir. Pratik sonucu insan açısından geçici. her ikisi de değil tabi ki. Ateizm de değil. Burada ben, şaşıracaksınız. Ateizm de değil ve teoloji de değil. Yani bir vahiy ile birlikte bağ kurmak değil. Şimdi çarpıcı ifadem olacak. Çekilerek söylüyorum. Marx bir ateist değildir felsefe anlamda ateist değildir. bakın olduğu gibi ateist değildir. Tabii ki Marx hiçbir metafizik güce kavrama düşüncesinde yer vermez. Ama bu demek değildir ki Marx ateisttir. Marx'ın ateist olmamasının pratik sonucu da şudur. Dinle kurduğu ilişki bir ateistin kurduğu türden bir ilişki değildir. Ne demek istiyorum? Ateizm temel olarak mevcut dinlerde bir mücadele içinde kendini konumlar. Ateist dostlarım şimdi kızacaklar, kızmayın. Bana öyle geliyor ki ateizmin kendisi de çağdaş bir dindir. Bilmiyorum gelişme değil mi ama ateizmi bir din olarak tanımaklanmaktan geri durmam. En güzel örneğini de çok satan Türkiye'de de popüler satanlar arasında Tanrı Yanılgısı kitabının yazarının, kitabına bakınız Allah aşkına. Tepeden tırnağa ilahiyatçı bir kafayla yazılmış bir ateist serdir. <gülüyor> Niçin bunu söylüyorum? Kavramlar ve düşünce, düşüncesini ateistin ve teistin düşüncesini yöneten, yönlendiren kavramlar aynıdır. Aynı kavramlarıyla aynı referanslarda iş görür. Marx'ın arkadaşları rahatlatmak için Engels'ten alıntı yapabilirim. Engels'in kendisi de ölümünden 3 yıl önce şu ifadeyi kullanıyor. Biz ateizmin bir din olduğunu 40 yıl önce anlatmaya başladık. yer yani isterseniz sayfaları karıştırdık. Dolayısıyla kendini Marx'a yakın isteyen arkadaşlar rahatsız hissetmesinler. Umuyorum o ilgi yanlışlığını düzeltmeden... Yardımcı olmam söz konusu olabilir. Böyle olursa kendimi mutlu hissederim. İkinci bir sonucu vardır. Bir şeyi tespit ettik. Felsefe anlamda Marx ateist değildir. Batıda da böyle düşünen insanlar vardır. Yazıyorlar, çiziyorlar. Ama bu demek değildir ki Marx metafizik bir kavrama inanır ve metafizik bir kavramla düşüncüsünü sürdürür. Bu yok. Kesinlikle yok tam bir nötr durum vardır Marx'ta. Umursamaz bile. Bir başka ifadeyle ateizmi aşan bir yerde görüş üretir. Eğer öyle söylememe izin verilirse. Ötesinde görüş üretir. Dolayısıyla iki farklı tutum çıkar ortaya. Pratik olarak iki farklı tutum çıkar. Marx bir ateist gibi dine karşı mücadeleyi gündemine almaz. Burada da başka bir marşı din tartışması sürdürmemiz gerekir. Dinin ortadan kalkması mümkün müdür tartışmasını sürdürmemiz gerekir. Feuerbach'a göre, ateist orantı Feuerbach'a göre mümkün değildir. Şekil değiştirecektir. Giderek din formunun yerini yani Hıristiyanlığın yerini felsefe ve kültür alacaktır. Ama din olarak felsefe ve kültür da tam manasıyla dinin ortadan kalkacağına ilişkin tarihsel ve geçici olduğunu tespit etmekten kaynaklanan bir tarihte din gibi bir şey insanın düşüncesinde iş görmeyecek sonucuna varır. Marx, dine karşı bir mücadele içinde kendini korumlamaz olgunluk eserlerinde. Olgunluk eserlerinin öncesinde, öncesinde Feuerbach etkisiyle yazdığı daha 24 yaşında yazdığı eserlerden vardır. Daha çok Engels'te var. Fransa'da işçi sınıfının durumundan özür dilerim İngiltere'de işçi sınıfının durumundan bahsederken hatta isteyen bize ateist diye tanımlayabilir umurumuzda değil diyor. Ama bölümünden 3 yıl önce de yanlış hatırlamıyorsam Ateizm bir dindir diyor. Şüphesiz ki e, Marx dindar insan değildir. Bütün bunlardan sonra o algı da çok pekişmiş bir algıdır. Marx'ın önünden kısa bir süre önce onlar röportaj yapılıyor. Son derecede kibar bir soru, son soru röportajın son sorusu. E, Bay Doktor Marx diye sesleniyor gazeteciye. Biz biliyoruz ki siz dini etraf etmek istiyorsunuz, yere de etmek istiyorsunuz gibi bir ifade kullanıyor. İsterseniz bu okumak daha etkili olabilir. Eğer bulabilirsem. Tesadüf önce şey çıktı. Engelsin biz ateizmin din olduğunu, isterseniz inandırıcı olmak için orayı size aktarayım. Alıntı sonra öbürünü bulmaya çalışayım. Şöyle yazıyor. Materyalizmin ve idealizmin ikisinin de tek gönlü olduklarına materyalizmin ve idealizmin tek gönlü olduklarını ve daha yüksek bir birlikte kaynaştırılmaları gerektiği ifadesi çok eskidir. Ve bu senin kafanı yormamalıdır. Ateizmin sadece bir olumsuzlamayı ifade ettiğini ta 40 yıl önce filozoflara biz söyledik. Sadece bir ekle ateizmin ateizm, dinin bir sal olumsuzlaması olarak ve kendisi sürekli dinle ilişkilendirerek kendi başına bir hiçtir ve dolayısıyla kendisi de bir dindir. Kaynak vermem ister misiniz? 36. cildin 186. sayfası. Aklıma çok güzel eskiler geliyor. <gülüyor> Çünkü Marx'ın Onlarca Türk'lük eseri var. Yani şu iki, üç sırayı dolduracak kadar eseri var. Çok anti-Marks'ist bir filozof, abimiz, dostumuz, rahmetlik Marx'a olağanüstü kültürler eden bir abimizdi. Deniz ziyarete geldi bir gün. Oturdu Berger koltuğa. Karşıda Mars'ın Lajiverton'lu bütün eserleri var. Almanca. ''Bunlar ne?'' dedi Sinan. ''Hocam'' dedim ''Onlar Mars'ın ''Hadi canım sen de'' dedi. ''Hocam'' dedim ''Sabahtan akşama kadar beş vakit küfür ediyorsun adamın. Adamın kaç cilt kitabı olduğunu bilmiyorsun. Dalga geçme ben benimle'' dedi. Sonra çok dostça bir tarafta bulundu. ''Ben Mars, Mars'tan okumadım'' dedi. Hakkında yazılan birkaç kitap okudum. Dolayısıyla 36. ciltten alıntı yapmamı Uygun bulun lütfen. Ve bunlar, bu ifadeler genellikle o temel kitapların dışında mektuplaşmalarda, röportajlarda gündeme gelen ifadelerdir. Bir şey daha gösterecektim. Röportajda özetle şunu söylüyor. Evet, biz dine karşı şiddete dayanan önlemlerin alın anlamsız olduğunu biliyorduk gazeteci şeyi demişti. Yerde dil etmek istiyorsunuz, dini yok etmek istiyorsunuz ve son derece Bay doktor Marx diye başlayan cevap veriyor. Biz dine karşı şiddete dayanan önlemlerin anlamsız olduğunu biliyoruz. Bizim görüşümüze göre sosyalizmin güçlenmesi orananda din sessizce kaybolur. Toplumsal gelişim bu dinin yok oluşunu hızlandırmaya hizmet etmelidir ki Bunda eğitimin önemli bir role sahip olduğunu biliriz. Bu da Marx'ın 34. ciltte, 514. sayfada kullandığı ifade. Neyi söylüyor burada bize? Ee, daha sonraki olduğu şekliyle dini karşıya alan, dinle mücadele tıpkı koyarmakta atezin formunda olduğu gibi dinle mücadelenin kendisi anlamsızdır. Mücadele edeceğiniz yer, onu yaratan koşulların ortadan kaldırılmasıdır. Demin kategorik imperatif olarak söyledim ya, İçinde insanın bir alçalma, bir yoksullaşma, bir içare olarak yaşadığı bütün ilişkileri yerle biriniz. Ezip geçiniz, atınız dediği ifade. Dolayısıyla onun yansıması olarak bir din düşünüldüğü için bu mücadele asıl olguyu yaratan koşulların dönüştürmesine yönelik bir mücadele değildir. Dolayısıyla ikincildir, dahası anlamsızdır böyle bir şeye karşılaşmak. Ancak tarihte böyle mi olmuştur? Hemen Lenin'den hatırlıyorum. İlginç bir zeka. Ne yapmalıyı, ne zannedersem ne yapmalıydı yazarken devrim sürece başlıyor Rusya'da kitabın sonunu şöyle bitirir, yani noktayı koyar kitaba, yazmayı bırakır, devrime iştirak etme, devrim hakkında yazmaktan daha keyifli bir iştir deyip son noktayı bırakır ve devrimi yönlendirme sürecinin içine girer. O tarihlerde, beni ikinci kere dinleyenler tekrarımı muaffetsinler lütfen, o tarihlerde Gorki, romantik özelliklere ağır basan bir yazar olarak ilişkisi, dostluğunu sürdürür. E, Lenin'e le şey der, daha yumuşak sürdüremez misiniz bu işleri? Yani kan akıyor. Lenin de, ve bunu söylerken arkada bah çalmaktadır. Klasik müzik eşliğinde bir tartışmadır. Lenin de ona şunu söyler, öyledir şahada yaşıyoruz ki, Saçını okşamak için elinizi uzaktığınız elinizi koparıp alıyor. Dolayısıyla o eli koparacak kervelerin düşmesi gerekiyor. Son derece rahat bir politik. Dine karşı başlangıçlar dininin tutumu şudur: parti dine karşı tam bir ilgisizlik içindedir. Hiçbir üyesinin hiçbir şekilde diniyle ilgilenmez. Tam bir din özgürlüğü tanır. Ama tarih hep böyle cereyan etmiyor. O süreçte, o kafalar kopacak dediği süreçte kilise bir bütün olarak önemli oranda karşı devrim saflarına hizmet etmeye başlar. Çarlığa ve giderek beyaz orduya daha sonra. Yani siyasi saflar bir yer tutar. Bu koşullarda artık kiliseye karşı mücadele olmaktan çıkmış ve Karşı devrim saflarındaki bir örgütlenmeye karşı mücadeleye dönüşmüştür ve amansız bir mücadeledir o el esprisiyle anlatılan noktada. Ama tuhaf bir şey olur. Nept dönemindeki kilise, yeni ekonomi politikalar döneminde Sayın Başkanımız bunları egemendir bu literatürü bildiğini düşünüyorum. Nept döneminde yeni ekonomi politikalar uygulanmaya başladığı dönemde kilise devrimden yana olduğunu ilan eder. Bir anlamda bu teslim olmaktır. Biz Bolşevik devrimi, sosyalist devrimi selamlıyoruz ve katılıyoruz. Ama geçmiş olsun artık ateizmi anlatmak bir e, olgu haline gelmiştir. Bolşevik saflar artık ateizmi anlatmaya başlamıştır. Burada bir çarpılma var, burada bir e, kırılma noktası var peşine kiliselerin, ibadethanelerin kapatılması süreci işliyor. Şartların sertliğiyle başlayan, karşı devrim saflarında yer almakla başlayan mücadele, giderek dine karşı mücadeleye dönüşüyor. Sözlerimi bir anlamda kendime tekrar ederek noktalayayım. Bir, Marxist'in din analizi, din halkın afyonudur, yanlış bilinç, dine karşı mücadele dinin sönümlenmesi gibi kavramlar üzerinden noksansız yapılamaz bu kavramlar da din felsefesi içindedir ama temel olarak tartışmayı sürdüreceğimiz yer metafeti çizmidir ekonomik yabancılaşma kavramıdır Marksizm açısından bunu başarmasıyla da üçüncü bir çizgidir felsefe tartışmasında din tartışma, din felsefesi tartışmasında ve muazzam bir şeyi başarmıştır. Muazzam bir kırılma yaratmıştır felsefe tarihinde Bunun pratik sonuçları da umuyorum ki Latin Amerika'da örneğini gördüğümüz üzere inançlı insanlarla ama vicdanlı inançlı insanlarda kendilerini marksist diye tanımlayan insanların yeniden selamlaşması mümkün olabilsin. Tarihte örnekleri var. Bunu çok açmayacağım. İki noktada kırılmıştır burası. Birisi Afganistan işgalidir. İkincisi de İran devrimidir. İki tane kırılma noktası vardır. Çok eee kırılma noktalarıdır. Tartışarak düşünmek gerekir ben de üzerine düşünüyorum, bunlar kırmıştır. Yani neyi kırmıştır? Freya Betto'nun söylediği gibi, ben insanlara inananlar ve inanışsızlar diye ve bunu söyleyen bir rahip, ayırmıyorum, ben ezenler ve ezilenler diye ayırıyorum düşüncesini kırmıştır. Bu kırılma, e, çok acı sonuçlar veren bir kırılma olmuştur. Zannediyorum süreliği kullandım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Çok da yalandım ve hiçbir kavram kargaşası yaratmayacak şekilde de tüm seçtim diyebilirim. Bu yüzden teşekkür ederim. Şimdi eee mevcut dinlerin kaynağı olan Orta Doğu dinleri işte işte Butamya'da neşet eden dinler Yunan e, kültürüyle, sebebiyle birleştikten sonra gelişme süreci içerisinde, yani dünya almasına baktığımızda, dünyanın tavuldaki e, ülkelerdeki din ve e, kültürler konusunda hiçbir felsefe yapmamışlar. Yapmışlar da gündeme mi fazla oturmamış? Bu e, sessizliği. Buradaki tesirleri anlamak için soruyorum. Neden böyle oralar külüm geçiyor? Yani bir Japon Shinto ilme üzerinde hiç konuşmamışlar. Evetim Çin'in şeyi meşhur da dini ve Vampicüsü hiç bir tane okumadım ben literatürde. Bunların yazdığı eserlerini hiç bilmiyorum. Nedir buradaki? Yani kendilerini Yunan bedeniyeti, ıı, üstadlarının soyundan kabul ettirmek için yazmış oldukları bilgim, ıı, Amerikalı şu bilgim oturmuş 91 yaşına kadar yaşayıp ıı, felsefe literatürünü yazan karı ıı, soyadını anımsayamadı. Onun yönettiği bir felsefe ekolleri mi oluşmuş? Nedir bu konudaki görüşünüz? Ayrıca şükürler, Hoş bir noktaya değindiniz. Ee, ben uzun süredir Arapça ve İngilizce bilen ve üniversitede asistan maaşına razı olacak bir, baba gidersem dersem seksiz bir ifade olur, bir yiğit arıyorum. Ama yok. Çünkü, çünkü İslam üzerine sıkı bir çalışma yapabilmek için İlahiyatın dışında bir çalışma yapabilmek için, felsefece çalışma yapabilmek için Arap dünyasını anlayacak bir Arapça gerekir. Bu bende yok. Dolayısıyla ben bir dil eleştirmeni değilim. Foyarbah bir dil eleştirmeniydi. Foyerbach'ın da yanı başında duran Bruno Ba diye müthiş bir adam vardı. Bunlar iki kardeştir. Birisi ulusal sorun çalışıyor, çok şey öğrendim ondan. Öbürü din çalışıyor. Hiç komplekse gerek yok, çalıştılar, hızlı çalışıyor bu adamlar. Hakikaten çok iyi çalışıyorlar. Bizde bir gelenek yok. Bizim felsefecinin kitabı, hiçbir felsefeci dostum kırılmasın, Akmar pasajındaki binlerce kitaptan bir tanesidir. Tarihe hiçbir kalmayacak. Hiçbiri kalmayacak. Üçüncü sınıf taklit kitaplardır. Çok sert olduğu farkındayım ama affedin beni. Böylesine ciddiyetle çalışıyorlar. Bu ciddiyetle çalışacak insana ihtiyaçımız var. Bu da çok iyi bir eğitim almış insan olmayı gerektirir. Anneler var aranızda, anne adayları, baba adayları var muhakkak. Yabancı dil, 12 yıl bilmesi biliyor büyüyor de onun gibi olması. O kadar olmayalım, o çok ezer bizi de. Yani, ama bir çocuğun yetişmesi için olmazsa olmaz dildir, yabancı dildir. Kütüphaneye girecek anahtar olarak okuma alışkanlığıdır. Bunlar, o bahsettiğimiz insanlar bunları o küçük yaşta veriyorlar. Latinceyi biliyor, Grekçeyi biliyor ve liseyi bitirdiğinde temel felsefe metinler biliyor. Biz de arkadan koşuyoruz yetişmek için dil öğreneceğiz, metinle öğreneceğiz. Bir böyle bir yazavam kaç var? Ee, Batı merkez doğulma eleştirinize kısmen katılırım, kısmen katılmam. Nitekim benim şu çalışmamın üçüncü bölümü devlet dini ismini taşır ve orada şintoizmden hareketle yazmaktayım. Şintoizmin hakkında çalışan marxist üçüncü kuşak Marksist Anthony Gramsci'dir. Gramsci olağanüstü bir zekadır. Onu da Türkçedeki Vedat Yol abimizin Aydınlar ve Toplum eseriyle tanımıştır birçoğunuz. Yaşı benim yaşıma yakın olanlar. Tenadi e, Çeviri ama bu minnacık bir bölümdür. Çünkü Gramsci'nin toplu eserleri de on ciltir. ve 20 yıl içinde hapishanede yazılmıştır. Gramsci'nin o eserinde bir bölümünde Japonya'daki Şintoizm'i tartışır ve üçüncü kuşak Marksist olarak. Bence de Marksist geleneğin temsil eden isimlerden biridir Gramsci. O dönüşümü anlatır. İlgisiz değillerdir. Şintoizm üzerine biraz konuşmamızı ister misiniz? Bırakalım. <gülüyor> Çalışmalar var. Bir, bir... Öncelikle teşekkürler. Ee... Dinin toplumsal koşulların bir ürünü olduğunu söylediğini söylediniz Marks'ın. Ee, buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Çağımızda biliyorsunuz sadece bizim bölgemizde ve Türkiye'de de değil, her tarafta din, dini muhafazakârlık, anlamda gericilik yükseliyor. Buna bir tür orta çağ da diyorlar. Yine orta çağ da diyorlar. Marksist anlamda yani Marks'ın referansları üzerinden Marks'ın yine altın afyon değildi, başka bir şeydir diye tarif ettiniz. Marksist anlamda bu dinin yükselişi nasıl izah edilir şu anda? Güzel soru, zor soru. Din neden yükseliyor? Demin kullandığım amansız koşullara bir başkaldırıdır ifadesini unutmayalım. de Michel de diyor ki, din acaba aynı zamanda bir... Oh, tabii Fransızcadan düşündüğü için Türkçe'de en iyi kavram nedir, onu çıkarmaya çalışıyorum. Acaba bir dayanışma çanı da değil midir? <gülüyor> Türkçe içerisinde böyle bir anlam çıkıyor e, Dinin böyle bir boyutu var Din mücadeleye de kenetliyor Hemen size bir örnek vereyim Sizin için çok çarpıcı gelecek El-Sunmesi hareketidir Afrika'da ortaya çıkan hareket 1911'lerde Osmanlı'nın oradan çekilmesiyle birlikte bir tarikattır Ortodoks bir İslami tarikattır. Ama bu tarikat işgal ile birlikte, Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesiyle birlikte zaten sahranın derinliklerine çekilmiş tarikat giderek ulusal hareket olmuş. size bilmiyorum bir şeyler anlatıyor mu? Yani din bir dayanışma hareketini örgütleme yeteneğine de sahiptir. ...antikapitalist Müslüman arkadaşlar, ...evet, son derece... E, ...sizinlerini serbest bırakmış... ...bakın o arkadaşlardan birisi... ...bir başka tarikat şefine dedi ki... ...ben senin dininin ateistiyim... ...ağır bir laf... ...dolayısıyla tekrar... ...beyefendinin sorusuna dönersek... ...dinin bir dayanışma... ...örgütleme gücü de vardır... ...en güzel örneği de Senusi tarikatı... ...ve bunu bir Fransız antropolog... ...çok uzun uzun tartışarak anlatıyor ulusal harekete dönüşmesidir. Belki senusi tarikatını ismen bilmiyorsunuz ama kimdi o? Ömer Muhtar. Kim söyledi onu? Ağzınıza sağlık. Kim bana yardım oldu? Siz mi? Ömer Muhtar'ın idam edilmesiyle ve hareketin son derece kanlı olarak bastırılmasıyla bitirilir. Dolayısıyla benim böyle bir niteliği var. Yani tehlike tabi anlıyorum söylediğinizi. Bir yandan o insanların üzerindeki tıpkı işgali düşünmüyoruz. Kuzey Afrika'nın işgal edilmesini Fransa'dan ve Senusi tarikatının dönüşmesini, ulusal harekete dönüşmesini ve olağanüstü bir gerida mücadevesi veriyorlar Ömer Muhtar'ın öldürülmesine kadar. Şimdi dünyanın bugünkü halini düşünmüyoruz. Arasında bağlantılar kurmaya çalışınız. Böylesine zulüm altında tutulan halkların bir dayanışma Belki de en kolay yoldan danayılışmayı örgütleyecek gücü haline dönüşmesi söz konusu. Gittiği yerler, onu detayını tartışmıyorum. Sonuçta ortaya çıkan örgütler üzerinden tartışmıyorum felsefeden çok uzaklaşmamak için. Ve tabii bunu pekiştiren başka bir şey daha var. Sosyalist fikirlerin e, içinde düştüğü ya da sosyalist görüşün örgütlenme gücünün düşmesiyle ilgili. Bir sorunda yaşıyoruz. Yani o dayanışma örgütünü artık sosyalistler götüremiyor. Götüremediği için de kendine dayanışma ihtiyacı duyan halklar bir kanal buluyorlar. Kimi zaman da sevimli sonuçlar olmayabiliyor. Çok teşekkürler hocam. Benim müsaadenizle iki tane sorum olacak. Birincisi, bu Marx'ın din felsefesi alanında üçüncü bir yol açtığını söylediniz. Bu şu açıdan da yorumlanabilir mi? Onu düşündüm ben siz konuşurken. Şimdi işte Marx bir ateist değildir bu anlamda dediniz. Ama bir ateidir sonuçta. Dedim yani. Bir tane tanımadır. Bunu ideolojik olarak böyle bir şey kalkışmaz. Bu Marx'ın sosyalizm anlayışıyla da açıklanabilir mi? Çünkü Marx kendi sosyalizm anlayışını işte bilimsel sosyalizm olarak söylüyor ve işte yanlış olmuyorsam ön sözünde böyle bir anlatı var aynı bir nevi Newton Fiziği gibi işte ekonominin e, yasalarını bulduğunu ve kaçınılmaz olarak sosyalizme gidileceğini vesaire söylediği zaman zaten siz çünkü röportajın sonunu bizimle paylaşmıştınız ya sosyalizm geldiği zaman ilerlediğinde din kendi dininden gerileyecekse zaten dinlerce mücadele etmeye gerek yok dolayısıyla bunu sanki böyle düşünebiliriz. İkinci sorum şu yönde. Ee, Feuerbach'ın e, dinin hiçbir zaman yok olmayacağını ama işte deyimlerinde sekiz ve değiştirerek her zaman var olacağını söylemiştiniz. Ee, siz de ideoloji çalıştığınız bildiğim kadarıyla birçok düşünür de ideolojiler de bir nevi din olduğunu söylerler. Örneğin mesela humanizm batı anlamında bir din olduğu söylenir. Bazı insanlar maksizm için de bunu söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim soru. Ben teşekkür ediyorum. Ee, bir şeyi düzelteyim. Ee, çok yaygın düşüncelerden birisi de e, Marksizm'in kaçınılmazlıkla toplumların bir yere doğru gittiğini söylemektir. Bu Maksizm'de yok. Bu hegelçidir, bakış açısıdır. Toplumun bir yere doğru evrildiğini söyleyen. Potansiyel olarak toplumun bir yere doğru gitmesini söylemek mümkündür. Ama onun olacağını söylemez Marksizm. Söylerse zaten determinist bir düşünce çıkar ortaya ama böyle bir eleştiri vardır çok da yaygın olarak yer yer bunu pekiştiren sizin bilginiz yanlış demiyorum lütfen beni yanlış anlamayın yer yer bunu pekiştiren ifadeler görebilirsiniz çünkü 40 tane külliyat içinde dikkatsiz ifadeler de vardır ama ruhu açısından baktığımızda, ki bence kavranması gereken odur ve bu çok büyük emek gerektirir böylesine bir ifade marşizme yabancıdır Stalinist bir yaklaşımdır Doğal olarak sosyalizme gideceği, nitekim Stalin'in Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm kitabında o sınıflama yapılır. Marksizme yabancı bir sınıflamadır. Anlaştık bu noktada. İkincisi, Marxizmin kendisi bir din midir gibi bir ifade. Bu da hoş bir soru. Çok kullanılan bir ifade. Üzerine alınmasan iyi niyetli bir ifade değildir. Çünkü Marx'ın şöyle bir şeyi de var. Dünyayı değiştirmeye kalkmış bir felsefi sistem. Devasa bir sistem. Devasa bir sistem. Gerçekten devasa bir sistem. Yani demin söyledim ya, ekonomiden siyasete, toplumun dönüşmesine ilişkin düşünceleri ortaya koyan bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla siyasi hedefi olan bir sistem karşısında siyasi manevralar da söz konusudur da söz konusudur. Böyle bir anlayışla geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Marksizmin dinle din olmakla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ama marksizmi birileri din gibi etmiş olabilir. Bu eleştirinizi çok anlamlı bulurum. Çok anlamlı bulurum ve o marksizme zarar veren bir şeydir. Yani öyle marksizlerle karşılaşabilirsiniz ki adam hakikaten şey bir dindanlardan farklı değildir. Sorgulamayan, yormayan, tartışmayan İnsanlar bu avlayı pekiştirir. Ama teorinin kendisine yabancıdır. Bu söylemiyiniz, sizin yaptığınız eleştiri. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak veya sorulacak çok şey var da ben biraz da şeye yapmak istedim. Yani Dinle dil arasındaki benzerlik kelime olarak ...ve yani kültürler arasında, atıyorum mezhepler üzerinden de bakarsak, hani, e, orada da başka bir mücadele çıkıyor. İşte Fars, Türkiye, Arap şey diyelim, e, birbirine değil hegomanyayı kabul ettirmek için kullandıkları araca dönüşüyor Veya Avrupa'ya bakalım mezhepler yine benzer bir işlevi görüyor aynı dinin altında ve orada da başka bir şey <gülüyor> ve bu, aynı zamanda dil üzerinden de gidiyor benzer şekilde dinin kaynağı neredeyse dilin kaynağı doğruya doğru gidiyor ve tabii herkes önemser çeviriler bu konuda belki dinin tartışılmasına çok sebep olur diye, şey diye. bir de benim aklıma başka bir şey geldi yani zaman üzerinde bütün dinlerin hakimiyeti temel olarak biraz da zamanı ele geçirmek üzerine toplum insan ve toplum üzerinde işte yani beş vakite bölmek işte veya çanlarla sizi bir belli bir şeye sağlamak bu genelde Hani sizin de söylediğiniz Burcu kurucu ahlakı protestan ahlakına gitmek yani. Çalışmıyorsan suçluluk, utan ve suçluluk içinde yaşa. En büyük pişmanlık budur gibi. Hatta yani Muhammed'in şeyi içinde söyledi ya, bir adam geziyormuş, bomboşturuyormuş, selam vermemiş, dönüşte yeri karıştırıyormuş, selam vermiş. Eğer dönerken baktım bir şeylerle uğraşıyor. Yani tabii ki bu aynı zamanda çalışma ahlakını bizlere dayatan bir şeydi. Ahlakı da getiriyor ve bu anlamda da önemli bir engel hala önümüzde. Belki bugün işlevi değişti onların artık. Dine ihtiyacımız yoktu zamanın çitlenmesi için, şey yapması için. Yani bunlar aklıma geldi ve şeyi tabii şaşırdım ben de onu şey yaptım. İran devrimler yüzyılı denir geçen yüzyıla ve oradaki din adamların rolü de aslında bazen ço çoğunlukla anti emperyalisttir. Yani orada çıkan din de anti ama bir zamanda da kendi halkına da bir baskı da uygular belki. Orada başka bir antagozma çelişki gözüküyor, başka bir şey gözüküyor. Ve ben yine de şeye hak verdim, yani bugünden bakınca Marx'a pek hak veremedim. Marx'a pek hak veremedim öngörülerinden dolayı. Yani, yani din, ee, hani din olarak hükmünü kaybeder gibi veya şey yapar gibi... Yani bir şey gelmedi. İdeoloji olarak bugün kültür olarak aynı şekilde devam ediyor etkisini koruyor ve e, yani böyle çözülme gibi bir şey pek hissedemiyoruz bu çağda Söyledim. ve yani bu anlamda bakınca bir öncekinin daha makul <gülüyor> oldu yani etkilendiği ilk görüşün aslında daha güçlü bir görüş olduğu bana böyle geliyor ve ben, bana göre çağımız da yine yeni orta çağa doğru gidiyor yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dinle dil arasında kurduğunuz bağlantıyı dil bilimi açısından değil ama antropoloji açısından haklı bulurum. Ne demek istiyorum? Din de, dil de tarihsel ve geçicidir. Geçicidir dediğim dil için yanlış oldu. Yani bunu fantezide üretmeniz lazım. Dilin ortaya çıkması da tarihsel bir üründür. O da bir tarihsel bir ürün olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla Mesela Ernst Kassiret'in yaptığı gibi insanı dil varlığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Feuerbach bin varlığı diyordu, Kassiret de dil varlığı diyor ama isim ortak noktası tarihsel olgular olmasıdır. İnsan 200 bin yıl önce bu düzeyde bir dile sahip değildi ama dil geliştirme potansiyeline sahipti ve tekim geliştirdi nasıl geliştirdiğini yine tartışıyor insanlar. Bu anlamda bir bağ var. Marx'ın kendisi de öyle diyor. Din, din, gibi tarihsel, din, din gibi tarihsel bir üründür diyor. Son derecede doğru söylüyor. Niçin bu kadar rahatlıkla söylüyorum? Çünkü çağdaş antropoloji incelemeleri haklı çıkarıyor. Dayanamam orası. Yoksa bir Marx'a inanç olarak ifade etmiyorum. Marx'ın söylediklerini antropolojiyle test ediyorum. Çağdaş Antropoloji ee, İran. İran geçmeden önce o söylediniz ya çözüm denmesi gibi bir şey beklemiyorum. Beklemeyin. Çünkü o çözüm silinecek, eriyecek zamanla kaybolacak <gülüyor> ifadesi bin yıllara yayılan bir ifadedir. Yüz yıllara yayılan bir ifadedir. Yani demin söyledim ya toplumsal koşulların değişmesiyle Din forumları da değişiyor. Bununla ilgili bir şeydir. Yani çağdaş kapitalizmde dinin sönülenmesi falan diye bir şey yok. Aksine beyefendinin söylediği gibi son derece muhkem bir hale gelmesi lazım. Şintoizm tartışmasına girmedik, evlet dini tartışmasına girmedik. Diyanet gibi yapılar üzerinden muhkem bir hale getirilmesi gerekir. Diyanetin bütçesini hepiniz biliyorsunuz. Çalıştırdığı insan sayısını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla o başka bir tartışma, o bugün girmediğim bir tartışma. Görkem Hanım nerelerde? Bir kez daha davet ederlerse devlet dini tartışmasını da sürdürürüz ileride. İran devrimine gelince benim için kırılma noktası olması, geçen derste arkadaşlar tarihlerde çıkarmıştı, iki tane kırılma noktası bölüyorlar. Bir tanesi Afganistan işgalidir dedim, bir tanesi İran devrimidir. Yaşımız ortaya çıkacak ama ikisinin de bilinçli canlı tanrıyım Çıktı <gülüyor> ya, Bir lise öğrencisi olarak biraz da siyasete ilgili lise öğrencisi olarak izlediğim şeylerdir. İran devriminde ne oldu? Müslüman Mollalarda İran'daki bütün solcu teşkilatlar birlikte zalim şaha karşı direniş başlattılar. Cis. CISNO, Today, Halkın Fedayileri, Sayın, bütün İranlı solcu teşkilatlar ve Mollalar. Sonuçlar oldu? Ortak mücadele sonucunda Mollalar öldü. Bütün bu soru örgütleri biçti. Kaçan kurtardı, kaçamayan mahvoldu. İkinci kırılma noktası, Afganistan'a Rusya girdi. Amansız bir işgal sürdürdü. Ve bunu da sosyalizm adına yaptı. Kızıl bayrak altında girdi. Giren gücün kendisi kızıl değildi. Benim açımdan değildi. Maksizm'le uzaktan yakından alakası yoktu. İşgalci bir güçtü. Mazlum bir halkı Kızıl bayrak altında ezdiler. Mazlumların direnişi de yine Taliban'la kendini ifade edecek uç boyuta geldi. Haklısınız giderek neye dönüştü? Mollalar zulüm yapan Taliban zulüm yapabilen bir yapıya dönüştü. Bundan da tedirgin olan inançlı insanlar var. Dikkatimi onlara çevildi. Fadime anlaşıldı mı? O arkadaşlar, o yani mazlumun zulüm yapan haline gelmesinde geçen süreci iyi kavramak gerekir. Ve yeni zalimlerin zulmüne baş kaldıranlarda el sıkışmak gerekir. Çok mu oldu? Sonra <gülüyor> önce bıçan kazanıyor mu? <gülüyor> Fatih'in anlayıp kötüydü. Yok. Kovboy da öyle Ama öyle olmuş yani. Kim önce bir şey sorup o şey Pratikte öyle Hocam evet. <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, İmtina ettikçe arzu uyandırdınız. Bu Shintoizm ilişkisini yahut çalışmanızdaki e, bir şeylerden bahsederseniz çok memnun olurum. Kendime. Teşekkür ederim. Şintoizm bildiğiniz üzere Japonların dini, ulusal dini. Japonya'da ilginç gelişmeler oluyor. Japon tarihi, biraz önce beyefendiye söylerken çılgınca çalışıyorlar. Kafayı taktılar mı? Çok ciddi çalışıyorlar. Malı bir şekilde çalışıyorlar. Japonya'daki din süreçlerini Gramsci inceliyor. Tabi eserler var. Ve hapishanede Gramsci. Ve Gramsci İtalyan Komünist Partisi'nin Mussolini dönemindeki lideri. 20 yıl hapis yatıyor ve çıktıktan sonra kısa bir süre sonra da öldü. Gramsci şintöyziğin üzerine çalışıyor. Ben de bunları yine ilişkin özel ilgi geliştirdikten sonra o eserler içinde seçici olmuş demek ki gözüm buldum. Gramsci üzerine büyük eser yazan vatandaşlardan biri yine değerli dostumuz Thomas'tır. Soyismini şu anda dostumuzun hatırlamakta güçlük çekiyorum. İsim hatırlamama benim hastalığımdır. Ve ödül aldı o kitabıyla. Tomas'ı biz Türkiye'ye davet ettiğimizde e, Gram hakkında unutulmaz görüşler sergiledi. Ama o da Shinto izine dikkati çekmemiş. Kendi çalışması açısından. Şunu yapıyor. Japonlar dönem dönem Hristiyanlığın yayılmasına izin veriyorlar. Geçen akşamlar çok sıkılınca antropoloji belgesellerine bakarım ben. öğrencilerin bilir. E, kunklar Kalahari Çölü'nün 20 bin yıllık e, yerlilere ilgi alanının içindedir bizlere. Bundan Hristiyan yapmaya başlamışlar ya deliye döndüm. Yani adamlar 20 bin yıldır orada yaşıyor kalanlarla birlikte, kadın arkadaşlar bana kızmasın. 20 bin yıldır orada yaşıyorlar, şimdi bunlara elbise giydirmişler, kravat takmışlar ve kilise bir lise yapmışlar Kalahari Çölü'nde. Ve o insanları niye yapar insan bu? Ya zaten kumuklar bir avuç kalmış oldu. Hristiyan yapınca ne olacak Allah aşkına? <gülüyor> Hristiyanlık Japonya'ya girmeye başlıyor ve Japon devleti imparatorluk bunlara izin veriyor. Bir müddet. Ama bir müddet sonra hepsini kesiyor. Yasaklıyor. Tekrardan yasa çıkarıyor ve kesiyor. Şintoizm Japonların ulusal dinine dönüşüyor. <gülüyor> Devlet dinine dönüşüyor. Desteklenen bir kelli son derece teksanırlı dinlerle karşılaşında devlet dinine dönüşüyor. O devlet dinine dönüşme süreçleri Japonları zaten farklı bir ulus kılmaya başlıyor. Dolayısıyla Şintoizm'in Japonya'daki işleyişi devlet dinine dönüşmesi açısından öğreneceğimiz çok şey var. Değerli olsun, buradan hareketle şunu başarabilirsek, Türkiye'de Sünni İslam'ın devlet dinine dönüp dönmediği tartışmasını başlatabilirsek başarılı bir iş yaparız. Dikkati çekilmesi gereken yer orasıdır. Yani Japonya örneğinden çıkıp bizde nasıl ceryan ediyor tartışmasını sürdürebilmektir. Bu kadardık yeter mi? Ben, e, özür dileyerek bilgilenme açısından e, size sorun olacak. Karl Marx'ın bizzat kendi yazdığı teoloji konusunda bir çalışma varmış. Türkçe'de galiba çevrilmediğini düşünüyorum yani. Bütün eserleri içinde yer alabilir ama yani felsefenin dinle ilgisi hakkında değil, doğrudan dinsel bir sorun. İncil'le ilgili bir çalışması var mı? Hristiyanlık için bir tartışma hakkında var mı büyüldüğünüz acaba bu çalışma hakkında? Marx'ın bizzat bu eksende yazılmış benim bildiğim evet. yok. Ama Engels'in evet. evveli Hristiyanların tarihi hakkında, Bruno evet. Bauer hakkında yazdığı evet. 20-30 sayfalık evet. muazzam evet. metinler var. Evet. Daha yok. çok Engels çalışır. Evet. Marx ise Zaten bütün eserler öyledir. O kafasındaki evet. hedefe giderken gerektiği yerde eğer yolunu kesiyorsa onu da tartışmaya başlar. Evet. Din üzerine başlı başına, Türkçe'ye böyle bir tane derleme çıkarmışlar, soy yayınları çıkarmışlarlar önce. O derlemedir, noksanlı bir derlemedir. Başlı başına bir kitabı yoktur. Benim duyduğum, belki yanlış duymuş daha farklı. Yani doğrudan teolojik bir sorun hakkında. Yani mesela şey var ya Hristiyanlik'ten işte baba o kutsal bu Bununla ilgili bir sorumsal hakkında, din içi bir tartışma hakkında bir çalışması var. Böyle onlarca kitap değildir. Böyle onlarca yazısı var. Ha, işte Gazetenin, Reimiş'e baş yazılarında da var. Evet. Tartışmalarından birisi tamam, gazetede tamam. din tartışması yapılır mı gibidir. Evet. Hı -hı. Tartışır tabii. Bunu hatta bir ilahiyat profesör Ömer'i söylemişti bir kere bir şeyde. Işte. İlahiyat profesör Ömer'i <gülüyor> pek Marx'ı bilmezler ama <gülüyor> <çok> <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> son, son son derece çok düşüncesi vardır. Evet kitap olarak benim bildiğim yok çok sayıdalar çok sayıdalar hocam son soru alabilir merhaba evet hocam teşekkürler öncelikle dünyaya ya da evrene dair her metafizik tasarım sizce din örneğin akıllı tasarım akıllı tasarım tasarım gibi şeyler fikirler bunlar Freibach'ın bahsettiği dönüşüm olabilir mi Çok bilemedim ama Foyerbaht'la Foyer birlikte bir tane de şey var. Ee, İslam, İslam çizgisinden görüşü üreten bir e, İslam'ı da eleştiren Arap diye düşünüyorlar. Onlar diyor ki artık din için bir son hamle kalmıştır. Dinin evreninde geri geri tek Tanrı'ya geldik. O tek tanrıyla da sonra işte ateizm başlar gibi. Foyerbaht'ın söylediği insan din üreten bir canlı olarak formunu değiştirecektir ve kültür din şekline dönüşecektir tarzında bir şey. Yeni üretilen şeyler din olabilmesi için dinin diğer fonksiyonlarını da üstlenmesi gerekir. Yani kitleselleşmesi, insanların ona inanması, bir takım ritüellerinin olması değil mi? Öyle tartışıyoruz. Bütün bunlar o pratiklerinin olması, din pratik işareti aynı zamanda. O pratiklerinin olması gerekir. Dolayısıyla söylediğiniz, sorduğunuz şeye tam cevap oldu mu bilemiyorum ama e, her bir e, metafizik düşüncenin kendisi din olmak durumunda değildir. Ama Mars açısından sorarsan, Mars metafizik kavramlarla düşünmeye yabancıdır. Metafizik kavramlarda iş görmez. E, biraz önce ben sıralarda oturan bir arkadaşım söylediği gibi, ateist olmaması... Tanrılara inandığı anlamında bir ifade değildir. Ne türlü? Oluyor? Uğraşmaz. Bu başka bir düşünce düzleminde olmaktır. Bir soru daha var. İzin verirseniz. Maksim öğretilerin bazı hastalık yönetimlerden yönetimler uygulamıyor. Onlar nasıl uygulamıyor? Yok. Uygulamıyor. Gibi bir ayı kastediyorsunuz mesela. <gülüyor> yok yok yok. Asla. Çok güzel bir soru. Değerli arkadaşlar, sosyalizm fikrim var. düşünceleri derken onu kalsın. Sosyalizm temel olarak şunu söyler. Üretim ilişkilerine bakacaksınız, üretici güçlere bakacaksınız. Bu tarihsel materyalizmin toplumlar hakkındaki değerli e, katkı sunan arkadaşlarımızın söylediği gibi toplumları kategorize etmeyi, sınıflamanın ölçüleridir. Bir toplumun ne olduğuna karar vermek o toplumdaki üretim ilişkilerine ve üretici güçlere bakarak olur üretici güçler dediğimiz şey hangi düzeyde? Yani traktörle mi üretim yapıyor, karasabanla mı? Basit. İkincisi üretici güçler olarak işçi mi, köle mi, servis mi? Bunlara bakarak karar verirsin. O bahsettiğiniz toplumlarda hiçbir tanesi üretim ilişkilerine baktığımızda Marx'ın söylediği gibi bunların mülkiyetinin özel mülkiyet elinde olmamasını göstermek için hiçbirinin uzaktan yakından Marksist görüşte alakası yoktur, Çin'in de yoktur. Geçmişteki Rusya'nın da yoktur. Çünkü baktığımız yer, Marx'ın bizi o, üretim ilişkilerine ve üretim şeklinin kendisine bakacaksınız. Özel mülkiyet ise o özel mülkiyetin tek tek bireylerin elinde mi olduğu, devletin elinde mi olduğu, partinin elinde mi olduğu hiç fark etmez. O ilişki tarzına biz sosyalistin demeyiz. Sözde mözdesi de yok. Başka isimler var onlara. Tamam. Hiçbir şekilde. Yönetici arkadaşımız izin verirse buyurun. Benim açımdan sorun Teiz olmayacak, bin olmayacak ama aynı zamanda teizmi eleştirecek görüşe ne denir? Üçüncü yol diyebilirsiniz. <gülüyor> o, o üçüncü yolun bir çok merak ettim de Son derece ne tür bir çizgi? Ben Marx'ı üçüncü bir çizgi olarak anlatıyorum. ...bu görüşlerle hesaplaşmıyor. Sadece bir olgu olarak... ...değerlendiriyor. 8-9 başlık sayabilirim ben. Se, toplumdaki rolü, ortaya çıkışı... ...nasıl işlevlere sahip olduğu, ...afyon etkisi... ...yani teselli etme etkisi gibi... ...tartışabiliriz. Ama Marx... ...dini... ...karşısına alıp... ...mücadele edeceği bir alan olarak... ...görmüyor. İlk eserlerinde... ...bunun izleri vardır... 1844 el yazmalarında din eleştirisinin yeni merkezi olmalıyız diyor. Bunu derken kastettiği şu Feuerbachçı de yazıyor, 24 yaşında zaten. Feuerbach'ın yarattığı din eleştirisi Avrupa'da müthiş bir entelektüel prestişe sahip. Onun o prestiş koltuğuna biz oturmalıyız diyor. Aslında örgütlenmeye ilişkin bir şey söylüyor. Hemen alt cümlede diyor ki, her şeyin eleştirinin başı olan din eleştirisidir ve din eleştirisi Avrupa'da bitmiştir. Şimdi aslında somut ilişkileri eleştirmeye başlamalıyız. İfade edebildim mi? Başlamıştır. Her türlü eleştirmen başıdır ama bunlar bahçe etkili yazılmıştır. Bitmiştir şimdi. Asıl eleştiriye toplumu eleştirmeye başlamalıyız çağrısını yapıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Marxist arkadaşlar açısından... Din eleştirisi karşıya alınacak, mücadele edilecek, yok etmeye çalışılacak, yasaklanacak bir ilişki tarzı değildir. Evet. Bu yanlış kavramlanmıştır. Kavram Arkadaşımın söylediği toplumlarda bunun örnekleri doludur. Marksist literatür yabancıdır. Marksist literatür olgunlaştığı dönemlerde meta fetisizmini yazacak olduğun nokta, yani kapitalin öncesindeki eserlerde, Almanya'da uğraşılan <gülüyor> bir kısmında ekonomik politik eleştirisine katkıda artı değer teoriyle Türkçe'ye çevrilmek bu artı değer kitapları da bambaşka bir şey anlatır ve orada dine karşı mücadele gibi bir nokta yoktur. Teşekkür ederim. Son sözü verdiğiniz için. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Marx'ı dine karşı değildir. Dini hiçbir zaman karşısına almamıştır ama Atheist'tir. Yani onun söylediği, benim şimdine kadar okumalarından çıkardığım, insanların dine karşı olan ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktır, o süreçtir. Yani dinle de... Öncelikle tabii din kavramının da tartışılması gerekir diye düşünüyorum. Burada çok anlam kayması oldu. Hangi alt göre din oldu? Vahiy yoluyla gelmiş. Olması mı? Yani partisizmin eleştirdiği bir vaniye yoluyla gelmiş olması mı? Allah. Bir şey daha soracağım. Bir yerde okumuştum. İnsanın evrim sürecinde Tanrı'yı ortaya çıkarması kendi bir devrimdir. Evrim sürecinde bir devrimdir insanlık açısından. Çünkü insan kendini hayvanlardan ayırmıştır. Ama daha sonra Tanrı'yı reddetmesi de ikinci bir devrimdir, aynı <gülüyor> özelliklerde. Yani bu son söylediğiniz kaynakları tahmin ediyorum söylediğiniz. Bir yandan kızıyorum o kaynaklara. Bir anlamda o kaynaklar çok okunduğu için mutlu oluyorum. Yani ikisi arasında gidip geliyorum. Kızayım mı, susayım mı diye. Yaygın okunmasında muhakkak ki hikmet var. Yaygın olarak okunsun. Çünkü evrim üzerinden anlatıyor. Ama bazen de kütleştiriyor. O kütleştirmesine kızıyorum. Yani Ama dinin ortaya çıkışında muhtemelen en önemli şeylerden birisi insanın doğayı kontrol etme çabası. Çalışması, bu Ta tanıyor. Sizden benden çok iyi tanıyor. Yani 200 bin yıl önce yaşamış insan sizden benden çok iyi tanıyor doğayı ama kontrol etme sıkıntısı var. Her adı oradan çıkıyor ve oradan düşüncede bir kırılma oluyor. Bu antropolojik bir tartışma. Çok zevkle sürdürürüm. Çok hazla sürdürürüm o tartışmayı. Ama girmeyeyim bence. Tekrar tezimi vurgulayacağım. Çünkü o temel tezime bir itiraz kabul ederim onu. Ateizm bir dindir. Ateizm din olarak tanımlayan insanların kendisi ateist olamaz. Yani kendisine küfretmektir insanları. Şunu söylüyorum. Bir genç öyle tanımlayın. Marx'ın kafasında metafizik hiçbir kavram yoktur demek ateisttir demek anlamına gelmez. Metafizik kavramlardan kastetip imanlaşmıyor değil mi? Anlıyorum işte o yüzden ne? diyorum. Sorgulamaya müsait olmayan bir yapı oluşturmak da bir dindir. Ee... Yok, ona dogmatizm diyoruz. İki taraftan bir yana uçak o... yazmasak, sorumlusu <gülüyor> <gülüyor> olsanız. Evet. Sorulması gereken bir soruydu benimki ve hanımefendiğiyle de biraz da yaklaşıyor. E, felsefede dili e, tam tanımı nedir? <gülüyor> felsefe biliminde. Yani bilimsel olarak nasıl tanımlanıyor felsefe bilimimiz içinde? Yani çünkü bütün tartışmalarımız din tavrım üzerine oturdu. Yani dediğim gibi en başında sormam gereken bir şeydi bu. Ama Anladım. şimdi yeri geldi. Peki Ben felsefede tanımlardan çok kaçarım. Evet, yani bir şeyi tanımlamak onun sınırlamak ve tartışmayı bitirmektir. Yani sizi ben şimdi tanımlarsam bir yere sıkıştırırım ve o tanımda işinizi bitirmiş olurum. Bundan çok kaçarım felsefede. Kaçılmasını da salık veririm. Yani tanımlar üzerinde iş görmemek lazım. O bizim zihnimizin alıştığı bir şeydir de tanılamaya. Din diye bir olgu var. İnsanların pratiklerini şekilleyen, düşünmelerini şekilleyen, ondan hareketle eylemlere giriştikleri bir olgu var. Bir olgu olarak ortada. Bu... Bin yıllardır var, değişik forumlarla gelmiş. Sizin inandığınız İslam, 1600, e, kaç yıllık, yaklaşık 1400 yıllık bir geçmişi var. Bu insanlık tarihinde çok kısa bir süre. olağanüstü kısa bir süre. Çünkü demin ne arasında söyledim? İnsan muhtemelen, muhtemelen 150 bin, 200 bin yıldır dünyada var. Bir yerden de gelmedi buraya burada sizlerin söylediği gibi ortaya çıktı. Homo sapiens olarak ortaya çıktı. Evet. Ve Homo sapiens tarihin bir döneminde din formunda bir düşünce geliştirdi. O bugün şekillenmeden önce animizm dediğimiz yani her şeyde bir ruh gören bir zihniyet geliştirdi. Bunu antropolojik olarak kavruyoruz. Bu nasıl oldu? Ona girmedim. Hanıme'den de haklı girecek çok şumullü bir tartışma içindeyiz. Ama size sağlık veririm. Fraser'ın iki ciltlik kitabın ismini şimdi hatırlarsam ne güzel olacak. Altın Dal. Altın Dal. Sağ olun. Öğret cerma destekle. Altın Dal çok muazzam bir eserdir. Son derece keyif bir eserdir. Lütfen bakınız ona da o sizi başka eserlere götürsün. Ama yine böyle tek damlı dinler olarak düşünmeyiz. Anemizmden başlayan, bugüne kadar gelen hatta Amerika'daki neydi onlar? Bunlara kadar uzayan bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Hristiyanlar açısından da Yahudiler açısından da, İslam'ın açısından da öyle bir kaynakla karşılaşmadım. Tanrı kavramı reform edilen bir kavram durumundadır. Kendini onararak gidiyor. Çünkü o kavram sizin söylediğiniz gibi tanımlanmış bir kavramdır. O tanımlanmış kavram hakikati açıklamaya yetmiyor. Dindarlar açısından reform ediyorlar. Onun içinde bir isim söyleyeyim size. Hans Jonas. Çevresi var mı? Yok. <gülüyor> İngilizcesi var mı? Tabii ki var. Sorumluluk ilkesi kitabın ismi. Sorumluluk değil. Tekrarlar mısınız yazarını? Hans Jonas. Jonas. Ama isterseniz benim öğrencilerine sorunuz onlar size onun Tanrı kavramı sonra Tanrı kavramı akıl makalesine bakın yeter. Auschwitz'ten sonra Hans yani soy soykırımından sonra Tanrı kavramı. Çok güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ederim hapsamda. Yani ya bu konuda o kültür Durumuna, dinin ya da o kültüre nasıl bakarız, o perspektifler. Şimdi Marks'a kendini yakın hisseden arkadaşlarım motive edecek ifadeler kullanayım. Mars'ın projesi değerli arkadaşlar, 1200 bin yıllık süreç içinde yaklaşık 12 bin yıl önce ortaya çıkan bir kırılmayı aşma çabasıdır. Tekrar edeyim mi? Evet. 200 bin yıldır evet. Mars, homo Homosapiens olarak. 200 bin yılın yaklaşık ortalama ifadeler kullanayım. 180 bin yılını bir şekilde yaşadık. Son 20 bin yılda, 12 bin yılda tam olarak yaklaşık olarak 12 bin yıl önce tarım devrimi denilen bir aşama yaşadık. Tarım devrimiyle insanlık başka bir rotaya girdi. Bu rota çok da sevimli bir rota değil. İşte sonuç bu oldu. Yani buraya getiren rota oldu. Burada temel olarak ortaya çıkan özel mülkiyettir. Başkası için çalışmaktır. Ve onun sonuçları, tezahür eden sonuçlardır. Maksimun Hoca'da aslında bu 180 bin yıllık geri kalan tarihte insanlığın o önceden yani toplayıcı ve alıcı olarak yaşadığı dönemdeki kültürel formların yeniden ele geçirilmesine ilişkin muazzam bir iddiağıdır. Çok büyük bir iddiağıdır. Şimdi işi arkadaşlar bana kızacak. İşçi güzellemesi değildir. İşçilere yaptığı vurgun üretim ilişkilerinde tuttuğu yerden dolayı mevcut üretim ilişkilerini lağvetme potansiyeline sahip olmasıdır. Yoksa, dedim buradaki genç arkadaşımızın söylediği gibi, insanları işçileştirerek, fabrikalara sürerek ve bunu da muazzam bir şey olarak anlatarak yapılacak bir şey değil Bu böyledir algının kendisi muazzam bir sönür yaratmıştır. Evet, Bakınız Çin. Evet. Dünyanın en sert sönürü ilişkilerinin sürdüğü ülkelerden bir tanesidir. Ve hala bayrakları kızıldır. İfade edelim de mi? Sizin sorunuza dönersem bu kültürel birikim nasıl değişir? 181 yıldırken 12 bin, 12.000 yıldırken tarih sevdiğine gönderme yapıyorum. Bunlar Değerli arkadaşımızın da yukarı, biraz önce söylediği gibi kısa sürede olacak dönüşümlerle insanlık tarihine ilişkin dönüşümler. Yüzlerce binlerce yıl Bunları görebilmek için. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <gülüyor>